Aka şu Kur'an ı Kerim'de kelimde hamimle başlayan yedi tane suya var. Ee, Kur'an hafta denerler, hadi min denerler, hamimlere geliyoruz zaman. Artık Kur'an'ın e, çok az kaldı dede, sevilen hamimlere geldik dede bir köşe başlıyor hamimle. Biz de hamimlerin şimdi ikincisine başlıyoruz kısmıda. Söyledi. Söyledi. Söyledi. Bu söylenme anlamına geldi bütün bu altı tane lükaslar bir sembolamadı. Söyledi. Eyman'a baktınız söyledi. Söyledi. Söyledi. interneti çıkıyor elmanlım falan da. Olmadı bir bok aldım. Ha elman. Onun Bismillahirrahmanirrahim. amin kuran 14 tane e, sure başında böyle harflerle başlayan ayetler vardır. Elif, Nam, Nim, Sa'd, A'd Kur'an-ı Kerim, e bunlara Uhuh, uh -uh, uh -uh, uh -uh, denir. Bize göre bir manası yoktur. Ama Allah Allah ile O'nun peygamberi arasında ve o peygamberin varisleri olan veliler arasında gizli bir şifredir. Bu, bu, bu, bu harfler Kura 14. 14'ün huzuresinde başında bunlar vardır. Bize göre bir mana göstermeyen ancak Allah ile onun peygamberi ve onun varisi olan veliler arasında bir şifredir. Kimseye de Açıklamazlar. Sırdır. Biz de ona öyle sır ortada kabul edersin. bakın. Hamim. Bu ayetleri bilecek, anlayacak herhangi bir kavim için bu ayetler nedir? Bu hükümleri, kısaları, mevizaları, manalarını açıkça beyan buyurulmuş Kur'an-ı Kerim bazı yerlerde çok açıktır. Bazı yerlerde de çok gizlidir. Ummiyete Kur'an-ı Kerim tefsire ihtiyaç duyulan bir kitaptır. Doğrudan da tercümesi pek büyük manalar ifade etmez. Her bir göre bu manalar açılır veya da açılmaz. Ama Aslı Arapçadır, açıklamak, yani tefsir etmek. Şimdi bir doğrudan doğruya tercüme vardır. Motomot tercüme edilir. Burada bize bir şey vermez. Meal, mealler vardır. Biraz açıklanmış, yarısı işte Türkçe, yarısı açıklanmış, yani yarısı, motomot, yarısı açıklanmış, meal. Mealdir, manasına göre açıklanır. Ee, mesela başka türlü yazır da manası başkadır. O manayı kadar açıklanır. Bir de geniş açıklamalar vardır, tefsirler. Bunlara tefsir kitapları derler. Dünyada sekiz tane büyük açıklamalı kitap bunlara. Boş, boğul, boğul, analizler. kuran Kerim tefsir edilmiş suretiyle ancak okunabilir. Bugün için Türkiye'de en güzel şey Elmalı Hamdi'nin tefsiridir. Ünlük 35'te Hatta Türk tarafından bastır, yazılmış ve bastırılmıştır. O günkü şey bulabilirsin baskıya alın derim. Bizim okuduğum Hasan Basri Bey'in işte mealen tepsirdir, yani ortalama bir tepsirdir. Onunki çok geniş manada bir tepsirdir. Şimdi bu ayetlerden baksa, bu kuran kendi Kerim'de bize kıssalar da anlatılır. Peygamber kıssaları kayıp kıssa demek değil. Okurmasından bir şeyler çıkartmak, kendimize göre şeyler çıkartmak demek kıssa. Kıssa olur. Ee, hükümleri, kıssaları, mevizaları, mevzuları açıkça beyan buyurulmuş. Hem lafsı itibariyle, yani konuşması sesli konuşması itibariyle kıssaları ve Surelerinden evvel ve ahirleri, evvel sonraları ayırt edilmiş hem manası itibariyle vaatleri, müjdeleri, vahitleri, tehditleri. Bunu açıktan bakın vahit müjde, vahit ediyor Allah. Bir de vahit denemişler de tehdit ediyor. Işte. Kıstalı hükümleri, misalleri, öğütleri vesairesiyle ayrı ayrı tavsih ve açıklanmış ve tavsiye kurulmuştur. Yani bu surelerin bu ayetlere açıkça manana itibariyle, kıstalar itibariyle, efendim, hükümler, müjdeler, tehditli itibariyle, açıkça anlatılmıştır Kur'an'da. Tabi Kur'an böyle anıyor bu bizim, bizim dışı da okuyacağım 5-6 satır belki bize çok az bir şey verir ama açıklamak lazımdır. Açıklanacak kelimelerindeki manaları açmak lazım. O zaman mesela Hamdi şeyinde, Hamdi'nin tepsilerinde bir besmele 49 sayfadır. 49 sayfa bir besmele. hangi bir kavim için ayrı ayrı açıklanmış hükümleri amel edenlere, kullananlara e, müjdeler verici, muhaliflerinin başlarına gelecek fena, e, muhalif demek bu, bu Kur'an ayetlerine karşı gelenler, muhalif onlar korkucu Arapça bir Kur'an olmak üzere evet Kur'an Arapça indirilmiştir ancak bu, bunu Arap da anlamaz. Arapçanın en mükemmel nadide kelimeleriyle indirilmiştir. Çok manalı nadide kelimeler indirilmiştir. Bugün bunu Arap da anlamaz. Bizim bayağı Arap anlamaz. üzere Rahman ve Rahim şimdi onu açıklayacağım. Rahman ve Rahim tarafından indirilmiş bir kitaptır. Böyle iken onların çoğu onu düşünüp kabul yüz çevirmiştir açık anlatmak hadi kabul etmiyorlar etmezler artık dinlemezler ona bu ne dinle şimdi burada bakın Rahman ve Rahim geçti Allah'ın bir adı var Allah zatın adı zatın adı, Allah o zaten adı Allah'tır. Şimdi bizim Allah'ı doğrudan göre doğru görebilmemiz, tanıyabilmemiz mümkün değil. Ne gözler Allah'ı görür, ne akıllar Allah'ı alır, ne kulaklar Allah'ın sesini Allah öyle değildir. Allah'ın Allah bir takım sıfatları var. Bu sıfat. Şimdi herkesin mast var. İşte kim kısa boyu, uzun boyu, rengimiz sarışkenin esmer gözlerimiz, kara, ele, mavi neyse bunlar bizim vasıflarımız. iyiyiz, kötüyüz. Bunlar bizim vasıflarımızdır. Allah'ın da vasıfları vardır. Bunlara esmer-i yani Allah'ın sıfatları, isimleridir. Biz Allah'ı ancak bu vasıflar vasıtasıyla anlayabilir, idrak edebilir, idrak Edebildiğimiz kadarıyla, o kadarını biz ed ed ed edebilir. o da bizim Allah'a olan karabetimiz, yakınlığımız. Ne kadar yakınsak Allah'a, o kadar geniş manalar ihtiva eder. Evet. Ne kadar Allah'tan uzaksak, ya da kültür yönünden ne kadar Allah'a uzaksak, bir yakından o kadar az anlarız. Ne kadar Allah'a yakınlığımız çoksa, ve kültürümüz de büyükse, o kadar daha iyi anlarız. Bunu iyi anlamak lazım. Bu demektir ki, hepimiz okuyun diyorum sizler. size. Hepiniz okuyun. Boş zamanlarınızda, hatta boş zaman ben boş zamandan da şey yapmam. Okumak boş, boş zamana ihtiyaç göstermez. Okumak her an yapılması lazım gelen bir şeydir. Yalnız da kitap taşıyın. Yolda onunla bununla gevezelere gidene kadar kitap okuyun. Yabancı öyledir. Hiçbir yabancı görmedim ki vapurda, trende, hatta plajda elinde bir kitap olmasın. Şu Uganda'da dünkü yamyam olan Uganda'da bunlaki 50 sene ve insan yiyen buzdolabında insan eti bulunan i̇d Amin o memlekette insan başına senede 6-7'lik kitap düşüyormuş okuna bizde bir tane bile değil. Onun için öyle bir yoldasınız ki, ilim bakımından da, iman bakımından da okumak zorundayız. Bu yol böyle bir yol. Aslında İslam böyledir. İslam ilim ister. Bunu da söyleyeyim. Şimdi bu, bu, bu kitabı da anlamak için Allah'a yakınlık, iman ve ilim lazımdır. Ne kadar ilim sahibi olursak, ne kadar Allah'a iman edersek, Allah'a karar getirin, o kadar yakınlığımız o kadar artar ve Allah'a daha iyi idrak ederiz. Şimdi Rahman dedik. Rahman, Allah'ın sıfatlarından birisidir. Allah'ın pek çok sıfatı vardır, isim vardır. Ee, Allah bize bu, bu Kur'a iken 99 tane sene etmiş bildirmiş, açıkça bildirmiş. Ee, Sade bu 99 değil. Allah'ın pek çok vasfı ismi vardı. Hangisi oldu? Şimdi onun için Allah daha sonra da demiş ki, e, onun için Peygamber Efendimiz Allah'ın birçok vasfından bahsetmiş, verilere bahsetmiş. Allah'ın ikiye yedi, doksan dokta kalmış, olmuş. Beni de yediniz. Bunu Allah diyor ki, en güzel isimler ve en güzel sıfatlar benimdir diyor. Onun için bunu 9.9. dokuz sıyırmak güzel bir şey değil, doğru da değil. Allah'ın isimleri sonsuzdur, Allah'ın vasıfları sonsuzdur. Yarattığı kulların bile vasıfları çok, çok fazladır. Rahman, Allah kainatı yarattı, insanı yarattı, kainatı insanı başka birçok varlıklar yarattı. Allah bütün bu yarattığı varlıkların canlı, cansız, cansız diye bir şey yok kainatta. Her şey canlıdır. Her şey canlıdır, taş, toprak da canlıdır. Taş toparlığı canlı olmazsa o nimye baktığında bitmez. E, taş toparlığı canlıdır. Hepsinin rızkını verir. Hepsinin ihtiyacına karşılar. Ne, ne ihtiyacımız varsa en küçük tepahatına kadar Allah verir. Kendisi küfredilmiş olsa, iman edilmiş olmasa dahi ondan da rızkını verir. Vermemezlik etmez. Vermemek onun şanına yakışmaz. Çünkü o Rahman sıfatıyla bir cihazdır. Şey o sıfatı varsa üstünde bütün bunlar yapacak. Allah bilir. Allah. Yani küp, kedi olsun, köpek olsun, yılan olsun, çoğu olsun, kapı olsun, olsun. olsun herkes, her şeyin, her varlığın rızkını temin eder Allah. Bu Allah'ın genel vaksudur. Bir de Allah'ın Rahim. Rahim vasıf, rahim niyet, rahman niyet, rahimiyet, rahimiyet vaspatır ki bu da kendisine inananlar içindir çok ince yani arkasıyla <gülüyor> bir arkasını görene bilen bir zatif ya da <gülüyor> zatif de Allah Masturundandır zatif <gülüyor> hem lütfedici manasında utpedici vermek meselesi latif zatif hoş güzel para yatır yatıp ed vardır ya. Hem de Allah çok güzel, çok güzel, tadına doyulmayacak kadar güzeldir Allah. Şimdi bu da kendisine inananlar için. Tabii ki Allah e, bir yerde kullar. Öbür tarafta rahmaniyet, ayırt etmek yok. Hepsi verir. Ama rahmaniyette ayırt etme var. Kendisine inananları, o, her şeyi Allah'a inanmış, iman etmiş. Böyle bir lütuf, bir Allah onları kucaklıyor, kulum diye kucaklıyor. İşte burada biz her gün pek çok yapalım Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman hem o Allah'ın genel sıfatını anıyoruz hem de o kendisine yakın olan ismini anıyoruz. <gülüyor> çok çok mümkünse her işe başladığınız zaman bir besmele çekeyim. Besmele işe başlamak Dikkat edin. Besleme, besmele çektiğiniz zaman, bir işe başladığınız zaman o işin sonuna bakın. Bir de besmele çekmediğiniz zaman o işin sonuna bakın. Heh. Demek ki böyle. <gülüyor> Rahman ve Rahim tarafından o Rahman ve Rahim Allah tarafından indirilmiş bir kitaptır. Kime indirilmiş? Peygamber Hazreti Muhammed'i indirilmiş. Necе indirilmiş? Arapça. Hatta Peygamber Arapistan'da doğmuş, Arap diliyle konuştuğu için Arapçaydı. Hatta rahmetli bir cevap, onun ideyelerinden bir gazeteci vardı. Adın duydunuzdur. Kimseyle bir takım bir şeyler oldu, dostlarımız oldu. O demişti ki, Kur'an Arapça değil, Râfçadır. Allah'ın. <gülüyor> onun için bugün ona Râfçayı bükünebilir. Arap da anlamaz. Rabça bilmek lazım. Allah'ın dilini bilmek lazım. Onun için de bilim lazım. Allah iman lazım. Rabça herkese bir kapı değildir. Buna yakın olmak lazım. Onlar bizi davet ede geldiğinin şeyden kartlarımız, örtüleri içindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık, bizimle seni aranda bir perde vardır. O halde sen denince çalış, bir de dinimize göre çalış, çalışacağız, çalışacağız dediler. Bu kitaplar yani Kur'an-ı Kerim indiği zaman, hadi Peygamber'e Allah bunları benim kullarıma aç, onları anlat, söyle bunları. Diyor. Hazreti Peygamber de bunları o da indiğinden bu o kadar açıklıyor. diyor. açık Fakat açıklananlar diyorlar ki onları bizi davet ede geldiğinde şeyden biz onları bilmeyiz. Onlara karşı bizim gözümüz kör diyor. Kulağımız sağırdır. Biz onları anlamayız. Sen kendi işine bak biz kendi dinimize bakarız. Zaten Allah da peygamber diyor ki sen ancak e, şey vericisin, yani bunları tebliğ edicisin, kabul etmiş, etmemiş bu seni alakalı etmez. Sen ancak tebliğ edicisin, onu zorla ona anlatmaya mecbur değilsin diyor. Bunlar da diyor ki, sen kendi işine bak, tebliğ edinirsin, biz de kendimiz, bakarız diyor. Hatta bir, hepiniz için namaz kılarken e, kıldığın şeyde, okuduğun söyledi. Efendim, e, biz, onların dini onun, bizim dini senin dinin, bizim dinimiz bizim diyerekten, bir de ayetler vardır. Şimdi, şurada çok geniş bir izahat vardır. Bu, bu izahatı <gülüyor> e, anlatıp kalkarsam, bizim, bizim zamanımız yetmeyecek. Onun için ben bu izahatı başka bir derse bırakacağım, ayrı bir ders vereceğim. Daha sonraki ayetlere geçiyorum. De ki, Allah, işte, Hazem Peygamber'e de ki, emin bizzat Allah'tan. Yani bakın, Kur'an-ı Kerim'in öbürü, İncil'den, Tanrı'ndan falan, çok büyük farklarından birisi. O da ki, işte İsa-Tervak'tan Mesih dedi ki, İsa dedi ki, şu dedi ki, bu dedi ki, zaten. yani ikinci, üçüncü ağızdan geliyor. Halbuki Kur'an-ı Keram'de birinci ağzı Allah'tan Hazreti Peygamber'e de ki emir e Habibim, Habibim e Habib sevgili demektir. Peygamber, e Allah Peygamber sevgilim diyor. O kadar yakın peygamberine Allah E işin çok enteresan tarafı da e sizi bu yolun saliflerisiniz bizim yolumuz pirimize der ki, Allah sevgilimdir. Yakında bir ay sonra e, Şebi Onuz var. Şebi Onuz da Hazreti bir sevgilisine kalır. Allah'ına kalır. Allah bazı insanlara bir sevgiline yakındır. Böyle insanlara da Allah'a yakındır. Sevgilim diyecek kadar ben ancak sizin gibi bir insanım. Allah'ın emri. Onlara ne de ki diyor. Bu bir bir, bir ki. Ben ancak sizin gibi bir insanım. Yalnız bana şu vahiy olmuyor. Vahiy Allah emirlerine şu Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'in kalbine inmesi indiriyor Kimi indiriyor? Hazreti Cebrail denen büyük bir melek tarafından indiriyor. Bu melek icabında görülebiliyor, icabında görülüyor. Zaten Hazreti Cevrail asli, asli şekli hürriyetiyle dört beş defa görünmüş Hazreti Peygamber'e. Ondan sonra bir insan şeklinde görünüyor ve asraf da onu tanıyor. Cevrail geldi diyorlar. vahiyyuyum. Sizin tanrınız ancak bir tek tanrıdır. Siz bir tek Allah'a, siz Allah'a burada tanrı duyan mı? Tanrı kullanmayın. Allah. Allah ancak bir tek Allah'tır. Başka bir Allah yoktur. Tanrı çoktu. Bu yönen Tanrı var. Allah tek bir Allah'tır. Onun için hepiniz ona Doğrulun. Ona doğru, doğru. O, o, o, o, ona doğru gidin. Ondan muhafiret isteyen, af isteyin, ondan af isteyin, kendinizi affetinizi Allah'tan niyaz edin. Vay haine, o Allah'a orta tanıyanlara, Allah'ın yan ikinci bir Allah, üçüncü, dördüncü bir Allah tanıyanlara vay haline diyor. Doğrulacak halleri. Ki, onlar zekat vermezler. Biliyorsun, zekat malın belli bir değerden sonra her sene, her ne yazık o bu bir kama zam o malın sahip olduğunuzdan itibaren bir o maldan elde ettiğiniz kazancın yüzde yüzde iki vermektir fakirlere, fıkaraya, nesneleriymişsiniz. Ki onlar sekat vermezler. Onlar ahireti dünyanın, dünyanın, öbür dünyayı inkar edenlerin ta kendileridir. Öbür dünya vardır, olacaktır. İnkar etmek beyhudur. Vay halidir. Evet, ah. Hakikat iman edip değil, iyi bir amel, iyi bir iş ve hareketlerde bulunanlar yok mu onlar için başa kalkılmayan, tükenmeyen bir mükafat vardır. Ben onlara öyle bir mükafat vereceğim ki bu bitmez tükenmez bir mükafat, ebedi olan bir mükafat ve hiçbir zaman da ben sana şunu yapıyorum, Yemeyeceğim. Sana bunu verdim. Yemeyeceğim. Başka koko insan. Dedi bu. De Peki. De yeni emir. Kul. Kul. Kul kelimesi emirde demek. Söyle. Peki. De gerçek siz mi o arzı dünyayı iki günde yaradana? Şimdi iki gün ne demiş, şu bizi mi? iki İki olsa değil. Kainatta zaman, bilemeyin zaman ama zamanı biz ölçüyoruz, ölçmüşüz. Kendimiz öyle ölçüyoruz, saat demiştik, takip edemişiz, hafta, gün, gün, yıl, asır demişti. Ama kendi ölçülerimize göre zamanın ölçüsü yoktu, ebediydi, ezel ve ebed zaman onun içindedir. Bilmiyorum hepiniz fizik kimin mi okudunuz ama zamanı zamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Fakir de zamanı çok okudu. Halen zaman hakkında bir bilgim yoktur. İki günde dünya günü de zaman ahyet zaman ki bu da bak ki ya iki nöbette İki defa da, iki devirde, gün böyle, onun günü bizim günümüz değil, bizim gibi değildi. Mesela şimdi bana basit, dünyada sene 365 gündür. Yani dünya güneş etrafındaki bir devrini 365 gün 6 saatte tamamlıyor ama Merih'te yani Mars'ta 686 gündür. Sene. Demek ki bizim burada 40 yaşındaki bir de insan nereye gittiği zaman E 20 yaşında olacağım daha sonraki seyya Zuhal'a ama müşteri Jüpleri gittiği zaman orada bir sene 29 sene var yani bizim 29 seimiz sonra şu şu vcuüpiterde bir bir senedir yani burada Sanki 100-100-100 yaşında olan adam şu, şu, şu, şu biter gittiği zaman 20, 29 yaşında olacak. Ha, yani bunlar değişebiliyor. Değişebilen şeyler. Temel Asli şeyler değil. Buradaki günde öyle bir gün. Dünya günü değil. Onu, onu anlayışlar. Ne anlıyorsun nasıl olsa, Tasil terbiye görmüş kimsenesiniz. Yaradan'ı ile küfrediyor. Ona ortaklar katıyorsunuz. O alemlerin Rabbidir. Arzı iki günde yaratan allah Teala o sizin Rabbinizdir. Sizi yaratan, yaşatan ve terbiye eden Rabb. O da bir sıfattır. O da Allah sıfatıdır. <gülüyor> Rab'da Burada hem Esma-ı Hüsna'ları yavaşça yavaş öğreneceğiz. Hem de onları. <gülüyor> Allah'a dördüncü gün iki gün bitti. Dördüncü, iki devre bitti. Dördüncü günün hitamında, sonunda orada yani arzda üstünden baskılar yaptı. Dördüncü günde, dördüncü zamanda devrede diyorum, o sonsuz zaman içerisinde dördüncü şey neyse Allah'a göre baskılar yaptı. Bu baskılar nedir? Dağlar çakıldı dünyaya, arzın toprakları öyle tutunuyor. Biz arzı sağlamlaşmak için dağları çaktık diyor bir başka bir ayette. Bugünkü jeoloji ilmi de bunu ispat ediyor. Dağların derinlikleri ta 20-30 kilometre iniyor aşağılara. O dağ, bu dünyanın dağılmasına mani oluyor. Bugün jeoloji bunu ispat etmiş durumda. Daha bundan birkaç yönde bir gazete okumuştum. Büyük şey, Ali Rus alimi bunu anlatıyor. Baskılar yaptı. Orada bereketler yarattı. O dağlar arasında büyük düzlükler yaptı. Ovalar yaptı. Ovalarda nebatlar yetiştirdi. Hayvanlar yetişti. Bunlar insan için berekettir. Onda arayanlar için dört günde müsavi gıdalar takdir etti. Herkese herkese ihtiyacına göre dördüncünü gün içerisinde dördüncü yar yani dördüncü günde yaratılışın dördüncü gününde dedi. Hatta Allah der ki ben dünyayı yedi günde yarattım. Yedi günde ya üç, üç, üç, üç, üç, üç gün daha <gülüyor> dört, üç bin var çıkar dört ama üç günde var. Orada işte insanlar yaratıcı falan Onlar müsavi gı gıdalar takdir etti, işte suydu, su, buğday, meyveler falan filan yani herkese bu, bu gıdalar da. Evet de bu gıdaların hepsinden de bize bir fayda var, tek gıda beslenen